Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan Ruslan Ulgar Dozenti. Günaydın. Haftanın ilk gününde çeşit çeşit toplumsal hareket ve imza kampanyalarıyla karşınızdayız. İlk haberimizin konusu Gezi Parkı olayları sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler. Hasan Ferit Gedik tarafından Gezi Parkı tutsaklarına özgürlük sloganıyla başlatılan imza kampanyasında Gezi Parkı direnişinin kıvılcımıyla İstanbul Taksim'de başlayan sonrasında tüm Türkiye'yi saran halk hareketinde gözaltına alınan ve tutuklanan insanlara özgürlük istiyoruz. Bu kampanyamızı okulda, sokakta, iş yerinde, evinde, kısaca bulunduğumuz her yerde insanlara anlatmalı ve hukuksuz bir şekilde çiğnenen toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkımızın ihlal edildiğini herkese söylemeliyiz diyerek giriş yapıyor Hasan. Ve şu talepleri sıralıyor daha sonrasında. Gezi Parkı eylemleri sürecinde Türkiye çapında gözaltına alınanlar ve tutuklananlar serbest bırakılsın. Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri için katledilen... Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Etem Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz ile Lice'de jandarma kurşunuyla öldürülen Medeni Yıldırım'ın failleri bulunup yargılansın. Toplumsal olaylar başta olmak üzere düzenlenen demokratik eylemlerde kimyasal gaz kullanılması yasaklansın, kamusal alanlar halka açılsın. Anayasanın 34. maddesi uygulansın. Anayasanın 34. maddesine de kampanya metninde yer vermiş Hasan diyor ki, Madde 34. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir. İmza kampanyasına imza ile destek vermenin dışında nasıl yardımcı olunabileceğini ise şu şekilde açıklamış Hasan. Evde, sokakta, okulda, iş yerinde, kısacası bulundukları ortamlarda Gezi Parkı tutsaklarına özgürlük, kimyasal gaz yasaklansın, Etemin, Mehmet'in, Abdullah'ın, Medeni'nin, Ali İsmail'in failleri yargılansın yazılı dövizler hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız dövizlerin fotoğraf ve videolarını bize göndererek paylaşabilir, dayanışmamıza destek olabilirsiniz. Tüm bu taleplerimizi içeren imza kampanyamıza atacağınız bir imza ile gücümüze güç katabilirsiniz. Aydın sanatçı ve toplum önderleriyle yapacağımız röportajları yayınlayarak, paylaşarak destek olabilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgiye changeorg tutsakları adresinden ulaşabilirsiniz. Sırada Knalı Adası'ndan bir kampanya var. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Knalı Adası'nda sağlık hizmetlerinin artırılması. Kampanya sahibi Nuran Çetinkaya Bizler imza sahipleri olarak yılın 5 ayında Kınalı Adadaki yazlık evlerimizde ikamet etmekteyiz. Ancak ada içerisinde halihazırda hazırda acil sağlık hizmetlerinizi karşılayacak, bizlere 24 saat sağlık hizmeti verebilecek teknik donanıma sahip kapsamlı bir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı adamıza mevcut yasalar kapsamında nüfusa göre 24 saat sağlık hizmeti verememektedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde ada sakinleri olarak ciddi sorun ve aksaklıklar yaşamaktayız. Bizler yaşlısıyla, engellisiyle, bakıma muhtacıyla, SGK emeklisiyle ve adanın tüm sakinleri olarak daha temiz ve yaşanabilir bir Kınalıada istiyoruz. ilkesinden yola çıkarak sizlerden adamızda acil ve genel sağlık hizmetlerini karşılayabilecek nitelikte bir poliklinik açmanızı istiyoruz diyerek talebini dile getiriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org taksim Kınalıada adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada e-devlet hizmetini sağlayan Türkiye.gov.tr isimli siteye yönelik başlatılan bir kampanya var. Talebi ise e-devlet şifresi alınırken ödenen ücretin kaldırılması. E-devlet şifresi habersiz bir şekilde belirli aralıklarla değişmektedir. Bu değişimi fark etmeyen vatandaşlar her seferinde PTT'ye gidip 10 lira karşılığında bu şifreyi yenilemek zorundadır. E-devlet şifreleri için talep edilen bu ücretler haksız yere alınmaktadır. E-Devlet şifresini ücretsiz talep etmek herkesin hakkıdır diyerek hem Türkiye Gov.tr'ye hem de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na sesleniyor kampanyanın sahibi. Evet günün son haberi de Ankara'dan geliyor. Gökhan Coşkun tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teleferik projelerini artık durdurması. Dünyadaki teleferik örneklerine bakılarak yapılmış hesaplamalar gösteriyor ki, Teleferik sistemi milyon dolarlarla ifade ediliyor. Böyle olmasına rağmen ulaşım sorununu çözmüyor. Teleferiğin taşıyabileceği insan kapasitesi belli. 27 kilometreyi kapsayacak olan 5 hatlı teleferik yatırımı 324 milyon dolarlık bir maliyet. Taşıma kapasitesiyle maliyet kıyaslandığında tartışma götürmez şekilde pahalı mali açıdan ve ulaşım politikaları açısından da uygulanabilir hiçbir tarafı yok. Ankara'nın ciddi bir ulaşım planı yok. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, ulaşımı günlük çözümler üreterek günlük düşünerek çözemez. Günlük düşüncelerle kent yönetilemeyeceğini daha önce gördük, 18 yıl metroyu bitiremedi ve Ulaştırma Bakanlığı'na sonunda devretti. Otobüslerle saatte 6 bin kişi, metrobüsle 12 bin 40 bin kişi, Ankara gibi hafif raylı sistemlerle 25-30 bin kişi, metro ile saatte 70 bin kişi taşıma kapasitesi varken teleferikle saatte sadece... 2.000-2.500 kişi taşınabiliyor. Teleferik yapmak yerine 10.000 kişiyi taşıyan bir raylı sistem yapılabilir. Teleferik pahalı, düşük kapasiteli ve kaza yapıldığında ölüm oranında çok yüksek bir ulaşım. Vergilerimizle ayrılan bütçeler bu kadar hoyratçı harcanmamalıdır. Ankara'nın bir an önce bilimsel veriler ışığında ana ulaşım planı yapılması gerekmektedir. Projelerin hiçbiri için ulaşım ihtiyacı ve talebini belirleyen bir ulaşım etüdü tür seçiminin doğruluğunu ispatlayan bir teknik fizibilite ve finansal ve ekonomik açılardan yatırımın doğruluğu ve yatırımın geri dönüşü olduğunu ortaya koyan ekonomik ve mali fizibilite etütleri yapılmamıştır. Bu teleferik hatları için risk analizi ve çevresel etki değerlendirme etüdü gibi araştırmalar yapılmamış, güzergah ve duraklarının etüdü yapılmadan projelendirilmiştir. Yeni Mahalle Şentepe hattında yapılacak olan teleferik için proje gereği Yeni Mahalle Yunus Emre Parkı'nda yer alan 40 yıllık 37 Karaçamımız çamımız kesilere katledilmiş ve bu alanda kazı çalışmaları 23 Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır. Bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimsel planlama kriterleri göz ardı edilerek hazırlanan ve kamu kaynaklarının israfı anlamına gelecek teleferik projesinin durdurulması konusunda birliktelik sağlamak gereği söz konusu olmuştur. İmzalarınızla bu birlikteliği güçlendirip hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, ve projenin iptal edilmesini talep etmekteyiz. İmzalarınızla büyüyecek bu çalışma destek için desteklerinizi mahrum etmeyin diyerek taleplerini dile getirmiş. Yeni Mahalle Yunus Emre Platformu adına Gökhan. Evet, kampanya hakkında detaylı bilgi ulaşmak isterseniz change.org/ankara teleferik adresinden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın. Hemen şimdi Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler Hazırlayan Osman Uygar Özesli